Çözümü seç, öne geç. Çözüm dergisi dershaneleri. Türkiye Radyo'nun tek arka söpürge komedi programı Pekşaf sevgiler, saygılar, ümmetler. Dinleyiciler, kapkaççılık büyük şehirlerimizin en önemli sorunlarından biri. Peki, kapkaççılık olayı tarihte ilk ne zaman olmuş, nasıl olmuş, nasıl başlamış? İşte kapkaççılığın gerçek hikayesi. Bir varmış, bir yokmuş. Yani dengesizlik almış yürümüş. <gülüyor> Evvel zaman içinde, geçmiş zaman kipinde develer manifaturacı, pireler yeminli mali müşavirken, çok mutlu bir kentte Seyfi ile Lütfi adında iki adet tinerci genç yaşarmış. <gülüyor> Bu iki tinerci genç, tinerci olmadan önce çocukken'e kartondan ev yapmayı çok severlermiş. Kartondan evleri de böyle uhuyla yapıştırırlarmış. İşte yine böyle kartondan ev yapıp uhuyla kartonu yapıştırırkene Şeyfi Lütfi'ye demiş ki. La Lütfi bu uhu ne güzel kokuyor la böyle. Ya bir bakayım. Oh. Sonra koklamışlar da koklamışlar. ...ve Uhu'yla kafayı bulmaya başlamışlar. Bir gün yine böyle kartondan ev yaparken... ...bir yandan da Uhu koklarken... ...belediye zabıtası gelmiş... ...ve kağıttan yapılan oyuncak evi gösterip demiş ki... Bu evlerin ruhsatı var mı lan? Ne ruhsatı abi? Bunlar kartondan oyuncak ev. Başlatma lan kartonuna da sana da. Bu ev yıkılacak. Konuşma yine. hadi. Hadi. <gülüyor> Böylece Seyfi ile Lütfi'nin yaptıkları kartondan evi yıkmış zabıta. Aradan zaman geçmiş. Seyfi ile Lütfi bir gün yine kuytu bir yerde uhu çekerlerken zabıta bunları görmüş ve Zabutadan kaçarak yolun karşı tarafına geçmişler. Karşıya geçince bir de bakmışlar ki Seyfi'nin koluna bir tane kadın çantası takılmış. Açmışlar içini bir de bakmışlar ki bir sürü para. O günden sonra sürekli o caddeden koşarak geçmeye karar vermiş bizim Seyfi ile Lütfi. Masal bu ya, her geçişlerinde de bunların koluna bir çanta takılmış. Bir hafta içinde köşe olmuşlar Seyfi ile Lütfi. Gel zaman git zaman bir gün o caddede yine bu şekilde koşarken koluna bir çanta takılmış ama bu sefer çantanın sahibi kadın cazgır çıkmış ve arkalarından bağırmış. Seyfi ile Lütfi kadının ağlamasına anlam verememişler çünkü yaptıkları işin kapkaç olduğunu bilmiyorlarmış. Onlar çantanın kendiliğinden koluna takıldığını zannediyorlarmış. O kadar saflarmış yani. <gülüyor> günler günleri kovalamış, günler günleri yakalayamamış. Kapmışlar kaçmışlar, kapmışlar kaçmışlar. Bir gün Seyfi Lütfi'ye demiş ki la, la Lütfi oğlum bu çok zor iş ya yoruluyoruz bu oğlum. He, he lan, ne yapacağız böyle ya? Vallahi iş bölümü yapacağız oğlum. Nasıl iş bölümü? İşin yarısını sen yapacaksın, yarısını ben. Yani sen kapacaksın, ben kaçacağım. He, o zaman işin adı da kaç kaç olsun mı? <gülüyor> oğlum kapıp kaçıyoruz ya, o zaman kaç kaç değil. Kapkaç olsun, kapkaç. He, he lan, doğru tamam, tamam oğlum. Kapkaç olsun. İyi <gülüyor> Ertesi gün dedikleri gibi yapmışlar. Seyfi çantayı kapmış, Lütfi kaçmış. Günlerden bir gün bizimkiler yine bir kadının çantasını kapıp kaçmışlar. Kaçarken polis Seyfi ile Lütfi'yi yakalamış. Yakalanan Seyfi ile Lütfi ertesi gün mahkemeye çıkmış ve hiç itiraz etmeden suçunu itiraf etmişler. Vallahi hakim bey ben ben suç kısmında kalmışım. Aha Lütfi arkadaşım da e, işlemiştir diye düşünüyorum. Yani ikimizi toplayınca bir suç oluyor mu bilemiyorum. Oluyor mu? Eğer e, suç oluyorsa e, sayın hakimim boynumuz kıldan ince suçumuz neyse çekeriz. Yalnız ben kaptım o kaçtı ya. Diyorum ki yani bu suçu da böyle yarı yarıya çeksek diyor. Evet hakim bey Seyfi kaptı ben kaçtım. Ama bunun suç olduğunu bilmiyorduk. Yarısını çeksek olmaz mı? İşte o günden sonra Kapkaç diye bir olay ilk defa mahkeme kayıtlarına girerek bugüne kadar gelmiş. Onlar ermiş Kapkaç'ına biz çıkalım kerevizine. <gülüyor> Türk Yaratıcıları'nın tek arka söpürge komedi fırkı Perişan Felsin'e kadar Perişan Felsin'e kadar Perişan Felsin'e kadar çizitlilerde yalnızca dünya aradığında. Yasan, Ben Ömer Pekin ve Burak Tarık oynayanlar Ben Ömer Pekin, Ahmet Bozkuş teknik yapıp Ben Ömer Pekin. Aha dinleyin dinleyiciler. Dilerim.